Millet ne dedi? Millet sözünü söyledi. Karışın, barışın, kavga istemiyoruz dedi. Bu kadar açık ve net. Eğer dört partili meclisten bir hükümet çıkmazsa bu partilerin millete siz bizi saydınız ama biz sizi saymıyoruz demeleri olur. Galiba bu utancı bize yaşatacaklar. Maalesef MHP daha seçim sonuçları kesinleşmeden kapılarını diyaloğa kapadı. İktidara ortak olmayacağını açıklayarak yeni bir seçimin fitilini ateşledi. Muhtemelen Cumhurbaşkanı'nın istediği bir gözü MHP al sana iki göz demiş oldu. MHP seçmeni acaba bırak artık bu oyunun dışında kalma numaralarını, taşın altına elini koy, biraz sorumluluk al diye düşünüyor mudur acaba? Eğer Türkiye 45 gün sonra erken seçime giderse onurlu bir milletten beklenen koalisyon arzusunda direnmesi verdiği karara sahip çıkmasıdır. Bir araya gelmeleri şu anda mümkün görünmeyen partileri bir kez daha buna zorlamazsa gemi azıya alan politik hırslar eski günleri aratır tarzda yeniden şaha kalkabilir. Bu kısır döngü kırılamazsa hepimize çok yazık olur. Seçimi kazanan tek partinin tevazusuyla kaybeden üç partinin hak edilmemiş coşkusu 7 Haziran gecesinin en ibretlik fotoğrafıydı. HDP arsız kutlamalardan dolayısıyla can kaybıyla sonuçlanabilecek yeni provokasyonlardan memleketi korurken, Başbakan kendini hala miting meydanlarında sanıyor, dünyayı fethetmiş gibi eski hamasi nutuklarından birini daha atıyordu. Tek başımıza iktidar olamazsak başbakanlığı bırakırım sözünü unutmuştu. 59 ilde milletvekili çıkaramadılar diye alay ettiği HDP'yi yuhalatması AKP'nin yeniden yapılanma sürecinin çok sancılı geçeceğinin bir göstergesiydi. CHP her zamanki gibi kendi yenilgisi yerine iktidarın kaybına odaklanarak Batı cephesinde yeni bir durum olmadığını gösterdi. Kılıçdaroğlu da %35'in altında kalırsa liderliği bırakma vaadini hatırlatmaya gerek duymadı. Hükümeti kurmakla görevlendirileceği o kutlu anın hayaliyle avınıyor gibiydi. Her şeye rağmen orta ve uzun vade için bir umudumuz var. O ışığı bize Kürtlere inanan Türkler yaktı. Yeni bir seçime gitsek de, gitmesek de, eğer HDP emanet oylara söz verdiği gibi hıyanet etmezse, toplumca aldığımız maddi manevi yaraları sarabiliriz. HDP kumar oynadı ve kazandı. Ama bu son kumarı olmalıdır. Bundan sonra seçim gecesi sergilediği olgunluğu koruyarak, yeniden şahinleşme tuzağına düşmemelidir. Gerçek bir Türkiye Partisi olma yolundaki eksiklerini tamamladık tamamlamaya odaklanmalı, devletin ve PKK'nın derin yapıları tarafından baltalanmaya karşı uyanık durmalıdır. Önümüzdeki yılların HDP'ye verdiği büyük görev, kendisine geçici olarak bir defalığına hatta bir kısmı istemeden verilen oyların kalıcılığını sağlaması ve gönülleri gerçekten kazanmasıdır. CHP'nin asla dolduramadığı sözde değil özde sol politikaları uygulayıp emekten ve özgürlükten yana tavır koyar, ayrımcılığın her türünden uzak durur, ekonomik ve sosyal projeler üretmeye devam eder, tüm etkinliklerinde Türk bayrağını çekincesiz ve hatta gururla kullanırsa iktidarın en kuvvetli adayı haline gelebilir. İşte böyle bir durumda Türkiye başkanlık sisteminin getirisini götürüsünü korkusuzca gönül rızası ve ipotekten arınmış sade aklıyla tartışabilir. Davutoğlu milyonlarca oy kaybetmesine, hiçbir seçim bölgesinde oylarını bir tane bile artıramamasına karşın partisinin destan yazdığını söyleyebildi. Aslında adaletsizliğin simgesi seçim barajını yıkan HDP bu başarıyı zihinlerdeki nefret barajlarını da kaldırmakta gösterirse Adının açılımı Hayde Destan Partisi olarak okunabilir. Bunun bugünden yarına gerçekleşebilecek bir dönüşüm olmadığı açık ama iğneyle kazılarak gelinen bu noktadan sonra demokrasi binasını sabırla tuğla tuğla inşa etmeye değer. Hem artık 96 kadın milletvekillerinin bulunduğu bir meclisimiz var. Bir bakarsınız kadınlar bu yeni süreçte gerektiğinde ayrı bir partiymiş gibi ortak tavırlar alıp sağduyudan uzaklaşma belirtisi gösterecek partilerini aklın merkezine çekebilirler diyor Nuriye Akman, Zaman Gazetesi'ndeki yazısında.